Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz infitar Suresinin açıklaması. İnşallah nasıl bulursa? Bu sure Mekke'de nazil oldu. Yani imanla ilgili olmuş oluyor. Yani. Bizim olan buraya burada, Bismillahirrahmanirrahim. İle sema'ün fetaret. Sema yarıldığı zaman, sema gökyüzü anlamına geliyor. Burada sema tekil geliyor. Şu semavat olur böyle. Demek ki bir gök yarıldı, yarılacak. Kıyamete yakın olacak olan alametler bunlar. Hangi kırılacak? yarılacak? Bu da es sema Lam tarif Tarih başında. Bu da belli anlamına geliyor, ah dışına geliyor burada. Yani dünya senması, dünyayı kapsayan atmosferde yaralı olacak. Allah Teala Celle Adem babamızı Havva anamızı dünyaya gönderirken cennet sübürü olarak ona buyurdu. Dünyada sizin için Belirli bir zamana kadar yaşam koşulu vardır. Belirli bir zamana kadar devamlı değil dünyada. Demek ki zaman gelecek ki o zamanda geldi modernler. o dönemler. O zaman geldi. Artık yaşam koşulları yani doğal yaşam koşu artık bozulma başladı. Dengesi bozulma başladı böylece. Kim bozuyor bunu? İnsanlar bunu atıklara kimyasal da şunlar bunlar hava kirliği ya abi bunlar dengeye bozuyor bunlara böylece yani kuranın haber verdiği o dönemdeyi şu anda bizde. Yani kıyamet artık adım adım yakışabilir. demek ki atmosferde birinci samada yarılma olacak şimdi <gülüyor> atmosfer Hava yani gazlar var bunda böyle. Karışık gazlar var. Bunların bir kısmı ağır. Bunlar tabi aşağı oluyor bunlar böyle. Kavanoz üstü oksijen gibi. aşağı oluyor bunlar. En üstte de ozon gazı var. En üstte ozon gazı. İnce çok ince bu tabaka. İşte güneşten ışınlara bu yemiyor bu. Absorbe dönüyor bunlar böyle, emiyor bunları böyle. Hava kirliliği ne yapacak? Burada bir yarılma olacak. Hava kirliliği. Yarılma olacak. Güneşten gelen o zararlı ışınlar süzemeyince güveniş direkt bu sefer yerine vuracak. Tabii yaşam koşulları yani çok geniş konu, kapsamlı bir konu bu. Çok zor olacak o böyle. Böyle hastalıklar çoğalacak böyle. Yani adı bilinmeyen, adı konulmayan, teşhis olmayan hasta yiyecek böyle. Güneşten gelen zararlı ışınlardan dolayı böyle. Günümüzde bir insanlar teknolojiyle ama o da bir şey yaramıyor. Herkes hasta böyle. Herkes hasta böyle. Yani doğan çocuk hasta doyuyor. Anababadan gelmeyen, gelen doğan çocuk hasta doyuyor Ne Ve izel kevâkibin teseret. Yılızar'da dağıldığı zaman bu kıyamete kopak olacak bu. Bu gökyüzünün yarılması, ozon tabanının yarılması bu kıyamete önce olacak bu. Yani yaşam koşullarının Artık bozulmasının bir işareti olacak bu. Yıldızlar da dağılacak, saçılacak yıldızlar da. Ve ezel gibi kevâkibin yıldızlar da dağılıp saçılacak yıldızlar da böyle. Yani gök düzende o değişecek böyle. Zaten kıyamet madde aleminde olacak. Bir dakika olacak kıyamet orada. Yukarıda olmayacak kıyamet böyle. Yani Sidre-i var, Cennet'te arşifarç var. Orada olmuyor ya kıyamet kopmayacak orada böyle. Kıyamet madde aleminde. İdekat göklerde. Yani Yıldızlar'da, galaksilerde bunlar ne olacak? Kıyamet kopacak burada galiba böyle. Dünya böyle olduğu gibi yük denge olacak gökyüzünde böyle. Yıldızlar dağılacak, saçılacak Yıldızlar'da. Tabii nasıl olacak bu ufak Yıldızlar, enerji deposu yıldızlar. Enerji de kendisinden alınmıdır hem böyle. Hidrojen atomu elime dönüşüyor. Enerji yani, kendisinden. Dört tane hidrojen atomu. Allah'a koyduğu bir kuralı ile güneşte birleşiyor bunlar. Bir helyum atom dönüşüyor bunlar böyle. Dört hidrojen atomu bir ağır olduğu için fazla geliştiğim buradaki bunu ne oluyor fazlasın Enerji dönüşüyor, olabilir. enerji oluyor böyle. Her saniye 4 milyon ton enerji güneşten saçılıyor böyle patmalarla. daha dünya'ya gelir topunlarla böyle. Eğer biraz daha fazla olursa o zaman dünyaya zorlaştırmışlar. Yani. Bilgisayar çalışmaz, telefon çalışmaz, çok şey çalışmazlar. Buna bozulurlar. Biraz da fazla olursa böyle. Güneş de bir yıldızdır. Orta yıldız Güneş de yani. O da yıldızdır. İşte yıldızların ne olacak bu hidrojen hilma dönüşü birdenbire olacak bir olacağı olacak? Düşünün ki şu anda bile eğer ki güneşteki bu hidrojen helyum reaktörü biraz da hızlandı mı ki bu meydan bazı yapıyorum bunu böyle oluyor. Hayat da zorlaşıyor. Yıldız enerjiyi bir de kullanınca ne olacak? Genişleyecek, infak edecek, altlayacak muhtemelen yani. enerji olacak bu şekilde böyle. Elhamd'a buyuruyor, ''Fekranet verdeten Keddihan'' Rahman Suresinde, verdeten Keddihan'' böyle. Yıldızlar kırmızı, deri, kızı, sahten gibi gül renginde olacaklar, genişlik yıldızlar ve zeytinyağı, torsu yanacaklar böyle, yanma olacak gökyüzünde orada. Bütün yıldızlar böyle yanma olacak, iflak olacak. Yıldızın patlaması artık onu Allah bir onur boyutlarını bu şekilde ve ince bir harufu ciret birbirlerine taşıacak, birbirlerine taşıacaklar, birbirine karışacaklar, yeryüzü deniz su olacak mı? Ancak bir şekilde kalacaklar. Şimdi zaten alt bir yarımı olunca, ve ışınları düzensiz dünyaya vurunca ısı atacak ısınma ağır zamanda muhtemelenler. İşte o başarılı tehlike yapmadan. Bunu bilen sonra biliyorlar, şu anda biliyorlar muhtemelenler. Isınma, ısı atacak ısı. Böyle. Isı atayın ne olacak bu sefer? E, buzlar var kutuplarda, dağlar gibi buzlar var. Dağlarda kar var, buzlar var. Erecek bunlar. Şimdi Rabbi koyduğu kural Yelice Ali Mevlamız'ın. Yani, yani düşünsek bunları muhteremler yani şu zaman insanı, uçağın insanı buna düşünse bunları yani seyirciye herkesin kapılması gerekiyor. Yani, yani haber bunlar Kur'an-ı Rabbim koyduğu kural, fizik kuralı nedir? Maddelerin çoğu, hepsi değil tabi, maddelerin çoğu, biraz metaller, gazlar, ısınınca genişler bunlar. Mesela bu gemi yollarında arasında bir boşluk yapar, bırakırlar böyle. Yazın çünkü ısınınca demir uzar, birleştir bunlar işte. Telefon, telefon, telefon uzar bu şekilde. Gazlar ısınınca genişler. Hatta kabrını patlatır, gazlar böyle. Yani fizik kuralı, kural kablo koyduğu kural, maddelerin çoğu ısınınca acim ve genişler, kabına sığınmasın. Su, bunun dışında bakmadılar. allah bu kadar su, bunun böyle. Su, soğuyunca genişliyor, yani donunca. Sıfırdan sonra sunabiye donma başlıyor, sun donma başlıyor. Ne kadar fazla donarsa o kadar genişliyor. Geçten işte küplere su konulurdu, bahçelerde bulunurdu yazın böyle, bulunurdu böyle. Tabii kışlarda kalırdı bu. Çok donuldu mu küplere kırılırdı. İşte su dondu mu ne oluyor? Hacmi genişliyor, e küpe sığmıyor, küpü kırardı böyle. Şimdi şişeden mesela su dışarıda kalsın, şişedenki su donsun dışarıda, kışın donsun, şişeyi kırar, şatılır muhtemelen. Neden? Çünkü hacmi genişliyor bakınız. Yani diğer ısınınca genişleyen bütün maddeler ısınınca genişlerken, su ne yapıyor? Su aksine soğuyunca genişliyor muhtemelen. Neden acaba böyle? Boşun bu yok, yok. Eğer ki su donunca hacmi küçülse, yoğunluğu azalsa ne yapar? Su kalamaz Deniz dibine iner böyle. Düşünün kutuplarda böyle dağlar gibi her zaman buz tabakası oluyor burada. Devamlı o buz tabakası oluyor. Bunlar yoğunluğu az olsa yani küçülse hacmi onların deniz dibine batar, denize taşar şimdiye kadar çoktan böyle dolar denize. Su, abi, do, su donuyor ama batamıyor, genişliyor, su yoğunluğu yoğunluğu fazla oluyor, üzerine yüzü muhtemelen, kutuplarda böyle böyle. Dağlarda karlar var, şimdi ne olacak? Hava ısınınca fazla, yani ısı olacak ağır zamanda muhtemelenler. Hava dengesi bozulacak muhtemelen. su dengesi bozulacak muhtemelen. Çok şey olacak, çok muhtemelen. Hep kandı var bunda böyle tabii. Su dengesi bozulacak, ısı dengesi bozulacak, buradaki buzlar erimeye başlayacaklar böyle. E dağlarda, Rabbim dağları boş yaratmadı muhtemelen. Yani dağlar ve dağlar, yani her şey dağda oluyor muhtemelen böyle. Peygamberimiz de vahiy Nur'dan da geldi, Musa aleyhisselam da Tur'dan da geldi vahiy. Oturunda geldi. Geldi eylaların çoğu hep dağda mağaralı, dağda da daşam şadır, baraz da daşam Yani dağlar estroiladır dağlar da öyle. Su deposu onlar her şeye. Dağlarda kar yağar, buzlar yavaş yavaş erirken ne yapar? Suyu yer altına verir. Oradan dereler akar, bütün her yere dolaştırır, göllere, denize gider buradan galiba. Ama düşünün ki buza eridi kutuplarda e, okyanuslar taştı muhtemelen böyle. Dağda kar eridi, Himalya dağları, Ağurdağ gibi dağlar eridi, Karlar eridiler. Buzlar eridi. Bütün dereler, nehirler, akarsular, göller taştı böyle. Ne olacak? Önce kıyı sahilleri helak olacak. Helak bu, kıyı sahilleri muhtemelen. Önce kıyılar böyle. Neden? Orada günah işlendiği işlendi, için işlendi, kıyılarda böyle yap. Allah nimeti kıyılar, Efendim turistler gelecek, çırı çıplak, ahlaksızlık, yani hepsi pislik başı başına. Kıyılarda sanki Ahaşa artık hayata yok, utanma yok, bir şey yok. Niman kalmamış, her şey pislik orada böyle, ahlaksızlıklar. Bu, devam eder mi bu? Etmez, etmez, etmez. etmez. Allah izin etmez buna haberi, etmez. Etmez. İşte birdenbire önce kıyıları su basacak, şehirler yok olacaklar. Ancak yüksek yerler kalacak böyle. Her tarafı su basacak böyle. Dereler taşlı, göller taştı, denizler bileşecekler, Hepsi böyle böyle. Birleşti denize okuyla bileşecek denizlerde. Yani o zamanki insanların hayat koşulları çok çok zor olacak bu Hava dengesi bozulmuş, atmosfer yer alınca taşları geliyor, meteor dönümleri, meteorlar, gök taşları geliyor bunlar. Onlar da yer olduğu gibi. Atmosfer çarpıp ısınıyorlar, enerji dönüşüyorlar, toz olurlar bunlar şu anda mesela. Ama olduğu bir gelince ne olacak? Yine havadan bombardıman, taşlar böyle gelecek. Ve deneğinde taşıyacaklar. Bunlar kıyametin alametleri bunlar. Bir, bu, burada birkaç tane tabii geliyor. Her başka sur yerde başka geliyor böyle. Sonra şimdi geliyor ayet-i kerimede ikinci diriliş. yeniden diriliş. Bela birü ve izel kuburu bu vezel ve kuburu bu ısiret. Kabülerde altısı olup ...işindekini dışarı attığı zaman atacaklar kadını değerlendirecekler. Bir melek var, adı İsa aleyhisselam, onun görevi o su üflemek, sur. Arşın altında, bir ayağı önde veya arkada, ağzına sur. Tabii nasıl bir şey biliyoruz onu böyle, nasıl böyle? Sur, onu üfleyecek. On üflemesi de bizim gibi değil ama biz nedir? hava işte hava biz böyle uf diye. tabi onda hava yok yok krizinde o hava soldum ya istihbaratçı muhteremler yani kutsal bir nefesiyle kutsal bir nefesiyle üflediği anda yer-gök sallanacak. bütün yedi kat gökler yer dağlara parçalanacak tozum ocaklara böyle. Toz İlk surda kıyamet kopması olacak böyle. Yani Alem tamamen bozulacak bu düzen. Yerin, gönlünün bozulacak böyle. Tek canlı kalmayacak, melek de kalmayacak, ölecekler. Yalnız dört büyük melek ile bir de arşıyı yüklüren melekler, onlar sağ kalacaklar böyle. verecek emin ölecek Azza aleyhisselama, al bakımıdan bunları canlayacak böyle olan canını alacak. Elham soracak Azrail'e, ya Azrail kim kalıyor benim mülkümde? Azrail'e bakıyor ki sıra kendisine gelişti. Titriyor. Ya Rabbi bu aris kuluğun kaldı. Emret Ya Rabbi. Al bakayım kendi canına, Al bakayım kendi canını. Kendi canını kendi alacak. O da bu canını çekecek. Güneş tabi dürüldü başka da geliyor. İlişicem şu Güneş dağılmayacak bu tarafa bak. Ne dağılmayacak bende. O da dalacaklar. Güneş dağılmayacak. Güneş durulacak. Ya da şemsiy Tekbir durulma. Yani enerji durunca soğuyacak, soğuyacak. Şimdi güneş ışığı ısıdan dolayı atomlar seres halde genişler çok fazla. O zaman toplayacak bunun atomları. Dürülecek, kararacak. Kararacak. Tabi güneş de yok. Yıldız kalmadı. Alem kapkaranlık. Neresi madde alem böyle. Biri gökler ve yeryüzü böyle. Dağ tepe kalmadı, denizlere kalmadı, orman kalmadı. Dünya değişti, dünya büyüyecek, gökler değişecekler. Bir alem olacak. Sonra ikinci su üflenecek. İkinci su üflenecek. 40 40 40 sene mi nasıl olacak bir e tabi 40 yılda olsa o yıl diyeye göre ama yani şu anda yıl dünya dönüşüyle yani, görüş dönüşü etrafında o bu başka dü düzen olacak yani 40 yılı bir dönem geçtik zamanlık bu böyle göracak evce büyük melekleri melekleriarı Eme verecek yükle sorun değil ben Önce Peygamber Efendimiz Hazretleri kalkacak Rabbin Rabbim Cebrail'e dönecek dünyaya. Ya Cebrail'im dünyaya git. Yine habib Ekrem'im Aleyhisselam Hazretleri korkmasın. Onun başına bekle. Onu teselli et hocam. Cebrail dünyaya gelecek. Ama Medine-i bulamayacak ki? Ne Uhud'a var, ne bir işaret ne kurma ağaçları var bir şey yok böyle. Tur dünya etrafında bakacak bir yerden bir nur çıkıyor. Böyle. Çok büyük nur çıkıyor bir yerden. Bu da gelecek gelecek. Belki orasıymış. Peygamber Aleyhisselatörü'nün böyle kabirlerine başına Gelecek böyle. Ama tabi havada duruyor kendisi. O anda sur üfürülecek. İşte böyle yürüyor. Kabirler Alt olacak, karışacak kabiliyor. Alt olacak, içindeki atacak insanlar saklar böyle. Yani. Yeniden diriliş böyle olacak böyle. Yani. Ruh gelecek, her ruh gelecek kendi bedene girecek mutlaka. Her ruh böyle. E, çürüdü bedenler, kemide çürüdü ama yok olmadı ama. Yok olmuyor mutlaka böyle. Hiçbir şey yok olmazsa. Toprak olur, element olur. Enerji dönüşür, şu olur, bu olur ama yok olmaz. Hiçbir şey yok olmaz böyle. Ancak Allah bir şey yok eder, yok eder mecbur. Hiç şey yok olmaz böyle şey. Yani her insanın zerreleri bellidir böyle. Her insanın zerresi bellidir. Bela bunları böyle getirecek, göte yağmur yağacak. Nasıl ki yer altında patates oluyor, şey patır soluyor, pancar oluyorsa, her insan bedeni olacak. Yani şurdurduğu gibi e, ana karanında olduğu gibi. Yani yani Bunun açık, açık belli bir şeyler. Bu yani. yani ana karanında insan yaratıldığı gibi aşama aşama orada ne olacak? O da bir anda olacak. Zaman istemiyor böyle olacak. Her ruh gelecek bedenine girecek. Her ruh. Arılara bile her ara ne yapıyor? Kendi kovana gidiyor. Her ara kovana gider. Yani bir açık bir kırda binlerce kovan olabilir, çiftlikte. Binlerce kovan olur, binlerce kovanlar, binlerce arı olur, her arı kendi kovana girer. Her ruh gelecek, bedene girecek. Önce ilk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kalbi yarılacaktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada gibi olacak o anda böyle. Uyku verecek uykuları o anda, bedenlere. Henüz uyku uyanır gibi şey bir kalk, kalkacak, böyle bir tozlanmış, altı oluyor kabri böyle, silik tozlarını sakallamak. Bakacak, su üfürülüyor. Üfürülüyor ama nasıl büyük ses Allah'a Allah yaptılar böyle. Yani yeri gürü sallayan böyle, dağları parçalayan, yıldırı dağıtan bir ses tabi, yeri gürü kapsayan bir ses. Yani Bakacak, bir şey oluyor, ne oluyor bir anda? Sana bakacak, kimse yok, hiçbir şey yok böyle. Ne belgesi, ne bir şey var böyle. Sonra bakacak, yukarı bakacak, Cevrasını görecek. Soracak, Karışım Cevrail ne oluyor, ne gündür o bugün? Değil öyle korkuyor. Dehşetli bir gün böyle. Yani en zor gün, o gün işte hesap günü. Bilecek ki, ya Muhammed'e, kardeşi Muhammed, bugün kıyamet günü düğür, mahşe günü, hesap günü düğür, başını saymayan bu şekilde, <gülüyor> sayabildiği kadar, Peygamber soracak, Cevabı'yı ümmetim ne oldu? Nerede ümmetim? Daha kalkmadık mı isteyecek müzardan beri? Derken, Huzsızlık Hazretleri kalkacak müzardan beri. Hazirmen Faruk, sonra bakiyim, bakıya, Mide'nin de kalkacaklar, Mekke'de kalkacaklar, iki ana arkadaşına kalkacaklar, Olması diye insanlar bu tabii. Kalkacaklar. Tabii her kalkar ne yapacak? Tıpış tıpış mahşire gidecek her insan böyle. Gitmesi olmuyor mu? Onda irade alınıyor insanın irade İrade alınıyor insanın var. Burada. Yani mülk, bugün Mevlam mülkü mülkit Mevlam'da aradan sebep kalkıyor. Sebep kalkıyor. Hiç kimse iradaşı yok. Herkes nasıl kalkacak? Öldüğü gibi kalkacak herkes. Öldüğü gibi kalkacak. Nasıl ölmüşse. Yani kur'an kur'an ölmüş. Kaldığı yerden kur'an devam edecek. Zikrediyor. Allah Allah derken Allah diye kalkacak. Ebru kavga derken, terör teröre iş, olayı işletirken ya da kumarda içkide şurada ölmüşse Allah korusun öyle kalkacak mutluluk öyle. Ne kalkacak? Mevlam yürüyor, alimet nefsin, alimet nefsin, her nefis bilecek o anda. Mâ kaddemet ve hâret. Kalktığı anda herkes bilecek, hatıracak böyle, böyle. Unutma diyebilecek, şey kalmayacak böyle. Kalmayacak, herkese bilecek orada. yeni beden yeni beden eski beden şurda dağıldı ama yeni beyin yeni beyin buradaki bilgi ruhta bilgi ama beyin de unutuyor. Beyindeki bilgiler hayatta böyle zamanla unutuluyor. İnsan bazı olayı hatırlay mı bile böyle, yani inceline içine derine dalan insan bazı olaylarını geçmiş böyle işte istihmutun insan, şunu unutuyor, bunu unutuyor. İnsan hatırlamıyor bazen bunlara böylece. Tabi yaşına bu daha da çoğalıyor. Ölünce ne oluyor? Ölünce beyinde ölüyor. Beyin hücrede ölünce bilgiler bir şey aramıyor. Bir şey aramıyor böyle. için kabirdeki sorgu için de beyindeki bilgiyi görmeme gerekiyor. Beyindeki bilgiye. Bir insan bir şeyi tamam Rabbim Allah Peygamber Muhammed Ali'sin deyiminde ezberler, ne olur be ezber beyindeki kubbe hafıza yazılıyor. Hücreye böyle. Hücre, sinir hücresi yani Ama ölünce beyin de öldü. Yaramıyor anlamış acaba. Ruh, ruh böyle. Musall. Bu nasıl olur? İşte dünyada bunun alameti rüya sadıkadır. Hak rüyadır böyle. İnsan rüyasında konuklu, namaz karışımını yaparsa bu ne yapıyor? Ruhsal hale inmiştir o kişi. Herkes karnına, karnına kalkan insan hatırlayacak. Ma kademed, Ma ol bir şeyler ki kademet hayatta iken, dünyada iken gönderdiği şeyi, ne göndermişse ne göndermiş ama. Hayır şey namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacıya gitmiş, Kur'an okumuş, zikri yapmış, din için çalışmış, hayır hasenat yapmış. Ne yapmışsa, bunlar böyle. Ama tabi te gönderen var tabi. İzkeşmiş, kuvvanyamış, şunları bunları yapmış, adam öldürmüş, dedikodu ya, ne yapmışsa, göndermiş. Böyle Kalbinden kalkan insan, o anda hem hatırlayacak. Meylam bir ama. Ve وَاَنَّا zikra hatırlacak ama orada faydası olmuş ama böyle. Olmuş. Eyvah! Bak böyle şey böylece. Namaz ve hâret gönderememiş, geri bırakmış, geri ertelenmiş onları böyle, böyle. Bir namazı bırakmış, kılmamış. Bak. İki namazdan kaçırılmış, kaza etmemiş onları böylece. Allah'a bir ay namaz kılmamış mesela, bir sürü namaz kılmamış, onları kaçırmış. Hatırlayacak bunları böyle, hepsini böyle. E, oh, İki kalkmadım, yatsıya kalkmadım, şunu kılmadım, bunu yapmadım, şu günah gönderim, şu günahı gönderen böyle hatırlayacak böylece. Tabii kendi kendine leym diyor, leym yani kınama kendi kendine mi? Çıldığım beranda böyle, kınamış böyle. böyle şey ne böylece hatırlayacak orada. Benim bir ve o da ne olacak kişiye böyle? İnsan dünyada bunu hatırlayacak. Nedir bu? demiş muhasebesi işte bu. Nebis muhasebesi. Acaba ne gönderdik ahirete? Neyi gönderemedik acaba? Ne eksik yaptık acaba böyle Eğer günah göndermişsek e dünyadaki bunun imkanı var. Yani teravisör dünyadaki bunların verece gerçek tövbe ile, pişmanlık ile o günahlar orada siliyor. E namaz boğulun varsa, e, kaza kılmak gerekiyor. Elhamdülillah evet, kolay var bunlara. Ama orada, çok Rabbim şimdi orada soruyor burada. Ya yiyyül insanü, hey insan bir mevlam, hey insan. Ma gareke kerim. Ma bir rabbiker kerim. Rabbim kerim seni ne aldattı? Var o insanlar, Allah kerim diyorlar böyle. Allah affeder Mecmi Allah affet maşallah böyle? Allah adil değil mi ya? Senin komşun, kardeşin, anlayan baban şu bu mesela böyle, e, o kısa gecelerde sabah kalkmış, cami icabında gitmiş, abdest almış, namazını kılmış, seni yaptın böyle. yaptın mı böylece? Allah kerim. Allah adil ama. Kışın mesela, Dışarıdaki kişi yolda bile bir araba mola veriyor. Hemen koşuyor, apteze gidiyor, tuvalete gidiyor, abdestini alıyor. Yani diğerleri çayı demli, içerken orada böyle, fokur fokur sigara yakarken onu abine hemen tuvalete koşuyor, abdestini alıyor. Hemen mescid namazını kılıyor orada böyle. Kışın karda soğuktu böyle böyle. Öğle ikindi akşamı kıl. Haramdan sakın, gözünü sakın, dilini sakın. Dünyada biraz her, her şeyi yiyemez. Ha, bu haramdır, bu şüphedir der. Ondan kaçınır. Her parayı alamaz. Acaba helal mı, haram mı? İnceler bunları. E sonra Allah Kerim elanı söylüyor. Ey insan Rabbin Kerim seni ne aldattı? Senin mağruyeti ne aldattı seni böyle? Ya Rabbin Kerim diye böyle. Rabbin adil de ama değil mi böyle? Cehennem bir de cehennem vaadi, cehennem vaadi veren verecek. Bunun için Allah affetsin, Allah affeder demek deme ve gerekiyor. Ellezî halaka ke. O Rabbin ki o seni yarattı böyle. Elleri Allah ki Celle Celalü halaka ke sen o yarattık, yarattı böyle. O yarattı, yaratan o. Şimdi bir insanın birine biraz iyilik etsin birisi şimdi daralınmış, sıkılmış. Bir tane bir eli uzattı, iyilik etti. İşte ona kadar teşekkür eder, dua eder. Ona karşısında bir minnet duygusu duyar ona karşı. İşte Hele bir hastalığı olur da, kaç doktor hastalığa dert tedavi olmaz. Bir doktora bunun tedavisi yapabilir. Daha sonra doktora teşekkür eder. E, Rabb'e atmış ki beden yaratmış. Bedeni yaratmış beden. Allah seni yarattığı mevlam diyor. Halaka ke. Burada ke zamir, muhatap zamiri. Yani sen anlamına geliyor. Allah ki seni yarattığı mevlam diyor. Kuluna. Fessevvake ve seni tesbih etti, düzenledi. Haklı termeler. İnsanın tabi bir kelime ama içinden dağlar çıkıyor. Festevvâk, tesbih etti böyle, cennedi böyle. İş organlar, dış organlar. Organlar böyle böyle. Bir de organlar arasında bir de sistemler var böyle. Organlar birleşiyorlar. Sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi. Sindirim istemesi ağızdan başlıyor, dişle başlıyor muhtemelen. Dişle başlıyor böyle. Faydalık. Veren bunlarda muadil denk artımları, ölüm artımları var. Ölüm yarattı böbreği baktılar. İki böbrek, iki göz, iki kulak, iki ayak, iki el. Hepsi aynı büyü ama ana kanında böyle baş, ana kanında böyle baş, ana kanında böyle baş. Yani göze giden hücre İkisi eşit gidiyor böyle. Eğer aşağı ana karnında ki yavru yaratılış aşamasında üzerine bir kul olmasa, tasarımı olmasa aşağı böyle, başı boşsa baş ne olur? E gözün biri hücrenin çoğu gider, gözün biri büyür, biri küçük kalıptan böyle. E Göğüsler böyle, kulağın biri büyür, ayağın biri büyür, yürü bakalım bir misin? Ya. Yarım santim. Yarım metre. 50 santim mesela böyle. Yeri kısa değil mi? Nasıl yürüyün insan böyle? 50, 50 santim metre. Bir, bir şey. Ya bak. Kim yapıyor bunları muhtemelen? Başı boy bak. Her organda bir şekil. Her organın şekli böyle. Dalağın, karaciğerin, avciğerin, böyle kalbin, bütün beyin, her beyin. Hala birini çözemiyor beyni. Beyin tam çalışmıyor şu anda benim beynlerim muhtemelen. Yani Çalıştırmıyorum beynleri böyle Yani beyin böyle, o beyni yaratan böyle. Merkez, yürü, bedene yöneten merkez beyin de muhtemelen. Oraya bağlı. Her organ, oraya bir merkeze bağlı böyle. İşte beynin merkeze bir arzu olduğumu, o organ duruyor. Çalıştırmıyor muhtemelen. Yani Mesela bir... Dişlere bakalım şöyle bir kısa tabi öyle. Hepsi giremiyor. Dişlere bakalım. Şimdi dişler çıkarken bak, ana kan diş yok. Diş yerinde bir tomurcuk başlar orada. Böyle yeri belirlenir ama diş çıkma. Yani. Şu doğdu hemen dişler hemen çıkmıyor gene. Niye hemen çıkmıyor? Ah muhtemelen. Allah kurtarmadı. Eğer çocuğun ana kan dişleri çıksa ne olur? Annesi mümesinin ısırır, yara yapar materveler yara yapar anası süt veremez materveler ya Allah şapmaterveler düştünler böyle ya ne zaman çıkıyor artık sütten kesilmesi gerekiyor yaklaşık böyle yani artık mama yemeye başlıyor ondan sonra o sapsı düştere bile ince küçük böyle materveler ona geçiyorlar böyle materveler önce bak dışe çıkma başlıyor. Yoksa ana kan dişleri olsa, doğunca diş çoğun dişi olsa hemen çıksın ne olur? Annesine ben ısırır, yara yapar, annesi onu yaramaz. Sonra dişlerin yapımı bakınız, diş yapımı belirlece. Bir yerde okumuştum bundan 30 sene aşağı yukarı ve toplamık bir diş hekimleri, diyen kongresini toplanmışlar. E, acaba... Bugünkü demişler, bilim teknoloji ışığında, altında. Yani bu diş sistemi değiştirelim. Daha farklı bir şey yapalım bunu. Daha uyulu bir şey yapalım bunu. Tabii kongreye tabii görüşler biliriz Şunlar oluyor, suluyor, şunlar oluyor, oluyor belki. Sonuçta sıfıra sıfır enisi iyisi bu Şimdi insan altında tam diş olan, Sayı 32. Tam da öyle böyle. Alt ya üst çene de böyle kavuş şeklinde geliyor böyle. En önde 406 da, 4 de bunun adını kesmek için böyle kesilmiş, kesici böyle. Bu kesilen kesen bu Adı kesilmiş bende, kesici diye bende. 46 da, tam karşılıklı bir aşamadır. Eğer bu dişler çıkarken Aşağı şey gibi başı böyle olsa ne olur? Dişim büyür, biri kısa kalır. Olmaz o tamam Tam alt üst de böyle aynı hizada. aynı seviyede böyle. Yani diş hekimleri fakülteye gidiyorlar, saç görüyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Hatta yıllarca böyle deneyim yapıyorlar. Yine damak diş yapıyor, gene olmuyor ama. Gidiyorsun efendim, buram vurdu, şu buram vurdu, buram vurdu, şu olmadı. Böyle Tarpya dur bakayım tabi bak ana karnındaki dişleri çıkarırken o baş baş başa onlar yoktu tabi ya önde dört diş adı kesici kesici keskin böyle bak. Bu keser kopar böyle keser böyle. böyle dördedeki sekiz tane altı üstü böyle. tam altı üstü böyle, böyle. yanlarında ikişer tane diş vardır. Bunlar da. Parçalayıcı bunlar, parçalayıcı bunlar. İki sağında, iki solunda, yukarıdan şekilde böyle. Bunlar sekiz tane bunlar da böyle. Öndeki koparır, koparır. Bunlar bunu parçalar böyle. Büyük parçaya parçalar bu şey böyle. Arkadan övültü dişler, az dişleri böyle. Ön azı arka arka böyle. Onlar dört tane, sekiz, onu yapıyor. Otuz iki tane muhtemelen böyle bak. Mesela dişlere bak böyle. Adem babamızın dişleri neyse aynı dişler devam ediyor herhalde. Yani zamanla gerişiyor bunlar herhalde. Ha Allah elimi solörmedi Allah'ın gerişi Allah'ın herhalde. Yani Türk kongresi, tıp, tıp kongresinde diş hekimleri ogur oraşıyorlar en son en iyisi bu diyor Ya bu uğradığı istemez sanki. Böyle böylece. Böyle. Hisimaşireki, hisimaşireki be. Mevlamın deri surette tepsi, terk etmeli. Fi'i surette, maşa, rekkebek. Allah her yarattığı kulunu dilediği şekilde terk ediyor. Şekillendiriyor yani. Dilediği konuları. Erkek yaratır, kız yaratır, sarışın, esmer, kısa boylu, uzun boylu neyse böylece artık kaşı, gözü, rengi. Yani bu da insana bile benzememeleri insanları. Benzemezler böyle. Adamımıza günümüze kadar gelip geçen kimler? Ne trilyonlarca insanlar yaratılmış, daha yaratılacak. Ama insana benzemezler böyle. Ülk olarak mesela Japonlara böyle, Çinlere böyle, Amerikalılar, Afrikalılar mesela böyle ülk olarak böylece. Ama içine girince her kabiledeki farkı vardır, her insan ayrımdır, her ayrımdır böyle. Her, ayrı her, ayrı her <gülüyor> ana baba yavrusunu tanımaktır. Okula gönderen mesela aşıya boyları bir yaşlıları bir gişleri bir birbirine benzerler, kanma karışık her gün bakardım bakar bakar ha şu benim yavru bu benim benim oğlum mu tabi benle. Tabi bakın parmak izi bile tabi benle parmak izi denizler fark ettim bile denizlerle benle yani, hücre bile kan hücre içindeki denizlerle benle çıkırdı te bunu denizlerle. Her insanın denası ile farklı böyle. böyle. Parmak izi farklı insanlar böyle. böyle. Her insanın kaşlığı, rengi başka. Bir de bunun özellikleri var muhtemelen böyle. Yani e, tasavvuf bunları çok iyi biliyor muhtemelen bunlara göre. Yani insanın boyundak ile karakterist insana böyle. Psikolojik böyle insan böyle. E, Kaşın rengi, gözün rengi, saçın rengi, derisinin rengi hep bunların anlamları farklı. O kişinin böyle yani huyu, alakalı ondan yapısı değişik derim. Oldu galiba. Hastalık buna bağlı olarak bana derim. Mesela sarışın onlarda hangi hastalık kurdu açık böyle balgamsal dönüyor bunlara. Grip, nezle ona çabuk olur bunlar böyle. Esmerde olmaz oturur. Ondan hasta başka olur herhalde bak böyle. Yani Allah'ın kudreti, Allah'ın son kudreti, mevlamızı da bak atıyorum. Yani hiçbir insan, insana benzemiyor. Abi, kedi de benzemez, kediye muhtemelen. Böyle. Kuyun da benzemez böyle muhtemelen. Yani ne kadar kuyun varsa, onunla bile benzemezler muhtemelen. Hatta kar tanelere bile hepsi başka burada. Kar tanelere benzemelen. Dörtten gelir, birbirine karışmazlar bunlar. Bir de itici kuvvet olanlar mı, itici bir iterler mi olurlar benzemelen. İtici birbirine mi? eleşmezler. Eğer kartanları itici güç onun olmazsa olması ne olur böyle? İniceye kadar kocaman bir top gibi olur böyle. İnsanın kafası yarar böyle. Ama tane tane yaya her kağıdanesin şekli başkandı böyle. Bu neyi gösteriyor bu? Allah'ın sonsuz sınırsız kudret ilmini o zaman böyle şey böyle. Bunu yaratmak bunlar. kella belki tükezi biddin kella hayırlı yapmayın Mevlam bilin. sizler Mevlam buyuruyor yani gerçek buyken Allah'ın kudreti azameti sonsu kudreti melek açık belli iken tükezi bini biddin din burada deyin kökünden geliyor boş hesap bülüyor onu yalanlarsınız Mevlam dedi yani ne yap insanların bazıları, atoistler, şunlar, bunlar tekrar dirilmeyi maaşları hesabı inkardıyorlar böyle. Yok efendim işte dünya yaşa, yaşasan böyle şey. Ya insan çöp mü bu ya? Saman çöpü insan böyle. İnsan hakaret aslında böyle bu? Tamam bir saman çöp, öyle böyle. Bir çiçek, öyle bu. Gün mesela sonbahar gelir, neyse artık mevsimi gelir, sararır solar, kurur, yere dökülür, toprak çürür, gider. Onun onu hayat dünyada bir şey yapabilir. Ama insan, insan farklı ya, İnsanın akıl var, ruh var insanda, ruh, ölümsüz ruh. Ve in aleyhüm lehafizin, üzerinden önemli bir hafızlar vardır, muhafızlar vardır. Ve in aleyhüm lehafizlîn. Ve in aleyhüm lehafizlîn. Üzerinizde, muhafız melekler. İnsanlar kore melekler böyle. Burada L binlerinin cevabı olduğu gibi geliyor. Hafızayın, hıbseden, hafızayı alan. Şimdi bir yazıcı melekler var. Bu da geliştim burada. Bir de bunlar, bunlar da nedir? böyle melek ...bizleri de devamlı gözlüyor... ...hem bizi koruyor. Koruyorlar böyle. Her insan hep böyle. Koruyor böylece. Yani melekler korumasa ...bir çocuk büyüyemeyiz. Büyüyemeyiz böyle. Yani Düşe kalka ...melekler insanı koruyorlar bu şekilde. Bir de... ...insan ne yaparsa... ...o meleğin hafızası alınıyor bunlar böyle. Hafızaya melek... Neden Mahşerde müşavir olacak Böyle böyle. Alıyor bunlara böylece. Kiramen kâtipine yalemuna matep alun. Kiramen kâtipin, Kir <gülüyor> Allah katında mükerrem melekler, kâtip ve yazıcı melekler, yani alıcı melekler, kâtip melekler, alıntılarını yazdığı kaydediliyor bunlara böyle, kayda böyle. Hem görüntü. Hem ses. İnsan bir yere gitse, kişi gittiği yerde bilse ki orada kamera var, her şeyi alıyor. Kişi ne yapıyor orada? Elif olur mu? Edekli olur efendim. İnsan yatırı zamanlar böyle, soyunurken bir insan böyle Elif olur. İnsan bir şey kamera var burada efendim. Bu Bakın iki melek var. İki tane yanımızda kameralar var bunların mobil kamera bunlar böyle çekim Ne yapıyorsak? yapıyor böyle. Kişi mesela bir kızıyor. Kızdığı anda o geri çekilmiş anda Bir Salih'e kadın varmış. Yani çok iyi, muhterem ve Allah katında sevimli bir Salih'e kadın varmış. Konusu da İnadına çok sinirli asabi, her şey kızarmış böyle, kurar diyor ki bağırı çağırmış. tabi bir kadın bunu zamanla uyarmak istiyor. Yani ne gereği var kızmaya bak diyor, böyle, böyle, derken böyle olmuyor. Bir gün tam kolesi kız zamanlar bir ayna hazırlamış. Onun tabii yok böyle telefon çeşitmeyi alsın, vereceği telefon yok bu zamanlar böyle. Ayna hazırlamış böyle kolesi. kız zamanlar, hemen tutuyor kolesine böylece aynayı aynadakini görünce aa, kendisinden korkuyor böyle. Gözü açılmış, yüzü kızarmış, ve çirkinleşmiş böyle. böyle. Vahşet aleyhi kızma böyle. Kendisi kızma doğal bir aslında böyle. bu ı bir şey bu kızma aslında böyle bu. Doğal değil aslında bu şekilde. Bu kişi ne yapıyor? Aynada kızlı anlayıp görünce ondan sonra ben bunu vazgeçimlemiyorum. İşte şimdi insan dünyada böyle ne yapıyorsak bu dönemler her biri bakın böyle. En küçük bir şey kalmıyor böyle. Her şeyin böyle çekim oluyor böyle şey böyle. Ne olacak mahşerde? Al gitme oku bakalım. Kişi görecek böyle. O bağırma, çağırma, kızma, alay etme, gülmeler, şunlar bunlar günahlar el Allah korusun böyle. İçki masasında, kumar masasında... Allah korusun, kuş şi, kuşuvarlarında böyle öten efendim. Yani Allah ümmi korusun, ümmi korusun inşallah efendim efendim. Hep çekilmiş bunlar efendim. Yani kişi kişilere görünce verecek o hak kitamı verilmemiş şeydi. Veremedir mi Akhis abiye? Kitap verilmemişti. Bugüne bilmeseydi, görülmesiydi hesapımız. yani cehenneme razı ondan keşif bunları görmesemdim efendim görecek bunları Yaşam boyu böyle. Yani bülü çağından başladılar bunlar. Ölünceye kadar bunlar. bunlar diyor bunlar? Mevlam buyuruyor güzelce üzerinde muhafız sizi kuran melekler vardır. Kiramen katibi yine Allah katında mükerrem değerli melekler bunlar böyle. Büyük melekler bunlar bu derimler. Ya alemini Ne yaparsanız, Resulü böyle. Bu işin yani her namazda ne yapıyoruz? Onlara sıralamıyor melekleri böyle. Yani kişi sıralamıyor ki ne yapıyor? Sıralamıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Tam bakmak öyle benimle. Tam tepeyi bırakmak öyle benimle bak. Ama güzel bir muhteşem Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah O da ne yapıyor? Selamı alayım muhtemelen. Alayım muhtemelen. Alayım, alayım muhtemelen. Bir gün, bir muhteşem zat vardı. İkiler bir arada... Bilmem bir abdest mi alıp da bir namaz kılıyordu. İkişer namaz, namaz kılıyordu öyle. Unuttum ne olduğunu. Şimdi bu selam verdi. Ağlama başladı. Tabii ben o zaman gençim. O yaşta böyle hacam diyordum kendisine. Hacam diyordum hayırlı ne oldu hayırlı bu şekilde böyle. Ahmet Bey dedi böyle ya. Ben de çok gafirim dedi böyle. Hayrolar ya. Ben dedim seni böyle bilmiyorum. Ne oldu hayrolar? Dedi ki selam vereyim mele. Bilek selamı alıyor, duyuyor ama göremiyorum. Niye göremiyorum diye baktığımda. Bilek selam verdiğim böyle bayağı dururdu böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve dururdu. O selam veriyor, alıyor selamını. Onu duyuyu iç alıyor. Olmaz kişi bu taraf. Olmazsa buna kişi bu taraf. Yani namazda da ne yapıyorsak hep hikmetleri var, sırlar vakti. Hepsi dendiriyor. Tabii cemaat kişi hem böyleki melekleri selam veriyor, hem sana cemaat var. Sağdakiler, solda ona verilmiş oluyor böylece, ona verilmiş oluyor. Bu iki melek, bu bunun hakkı bizlerde. Hakkı bu temler bana. Ona elas onuza gerek melekler. Neden e, kötü yere girebildik? Girdik mesela girdik kötü yerlere. Gülah işlerin yolları gittik. E, çalgı dönere gittik, Sal dönere gittik, oraya buraya gittik. İki melek Allah kadar müköre meleklər. Üstün varlıklar böyle. O da oraya girmeye mecbur bu dönemler. Nasıl mesela bir işçi boraçlar, polisler birini takip eder bir Nereye Nereyse girerler akıstan bu böyle. Girenler iki meleğe giriyorlar şimdi böyle. Kişi sağlıklıca düğüne girdi muhtemelen. Alkolü de, hanımın yarı açık, kızı daha çok açık. Onları da yanına aldı. Berbereye gitti saçını yaptırıldı. Süslerler püslerindir, kokular sürerler. Kendi alkolünü aldı, geldi. Tabii, caz, muaz, artık böyle Allah'ı unutan, pek unutan, din unutan, kitabı unutan, ölüm unutan böyle. Öyle bir ortam oynayan, bağıran, çağıran. Ama iki oraya girildi muhtemelen embele. İki meleğe oraya sıkıntı var ya böyle. İki meleğe embele. Oraya çıkıp çıkıp sıkıntı var ebele muhtemelen embele. Ama mecbur gibi böyle. ebele muhtemelen embele. Ama hakları kişi onlara muhtemelen embele. Yani tevbe zaman da onu helalik aldığı meleklerden muhtemelen embele. Ondan embele muhtemelen Nereye gittik? Mesela kahveye gidiyor kişi, kumara kahvesi. Orada kuma oynuyor orada böyle. Şunda bunlar oluyor böyle her neyse... mesela futbol benim başıma bile geldi. Orada Allah demiyor ki orada. Ya gol diyor ya yuh diyor bağırıyor. Taş atılıyor. İşte bu kavga gürültü böyle. Süreme sayma böyle. Hakaretler böyle. Yani Güneşspor aslında bölücülük mü tehlikeler. O takım o tutuyor böyle. İşte bölücülük işte bu böyle bu. Biliyorlar bunlar böyle. Avantajlı taşıyorlar... şuna bunu yapıyorlar. İşte Meryem buyuruyor, ne yaparsak onları bizi gölüyorlar. Bir şey gelelim inşallah? ameliyetleri iyi olanlar mahşerde, iyi yazdıranlar. Yani buradaki şey, ne yazılmışsa o var Namaz kılıyor, gece kalkıyor, gündüz kalkıyor, abdest alıyor ki namaz kılayım diyor, sefere namaz kılıyor böyle, kaza namazını kılıyor, Kur'an'ı okuyor, bilmiyorsa İhlas okuyor, Fatih'i e okuyor, durum adamları okuyor. Suhabetlere gider, Allah yoluna gider. Hep o yolda ben hak yolda olur kendisi. allah Teala zikri tesbih eder, savçları getirir, dinin için çalıştırır, insanlara yardımcı olur hakları gelmeleri için. E, Tabii hasenat dolu muhtemelen böyle. Hasenat dolu böyle. Allah bunlar razı oldu mu, Allah'ın lütfu artıyor muhtemelen. Şimdi böyle insanlar, önce mizan var mahşerde, mizan var, tartı var, terazı var mahşerde böyle. Şimdi kul, der dana kuru kopacak, iş işte orada kopuyor. Yani. En zor an, kişi çağırıldığı mizan başına, gel bakayım başına, sorgulamaya gel bakalım böylece, oraya gel. Bir insan sağına sevaplara koyulan nur şeklinde, günahlar da kapkara, zulme gibi konuyu korkunç şeklinde koyuluyor, şekli koyuluyor da böyle. Ne yapmışsa mesela kıldığı sevap sağ tarafı kılamadığı sol tarafı koyuluyor. Şimdi kulun, öyle kulu gelecek ki maaşlarda sevabı bir az gelecek, al bir şey böyle. <gülüyor> Mutlaka sevabın günaha geçmesi şart. Böyle buyuruyor. Sekulet mevazînü. Sekulet. Yani ağır gelecek sevam. Bu pişman böyle Dünyada ah! Niye o boşa geçirmişim, niye o günah yapmışım? Yapmazsa kurtarırdı bu kurtarırdım. Yani beş yaka namazın dışında fazla ibadet olmasaydı bile ama günah olmasaydı yine kurtaracak beni. Ama günah da yaşamıştı işte böylece. Günah da var. Sevabı az gel yetmedi sevabı. Artık çığlığın gibi olmuş. Böyle ki Rabbim kulun üzülme, senin daha sehapların var, senin sen daha sehapların var. Ne var ya Rabbi? Sen niyet etmiştin, şu fakire şu parayı vereyim diye. Ama veremedim. Engel oldu, bu oldu, yani verecektin. Bulamadın, gelmedi, gidemedin, veremedin. Ama niyet ettin, koymakamın sehabının da. Verse, enaç da biri ondan başlıyor ama. Ve bence bire bir ama, o da var muhtemelen böyle. Kulum sen niye dedin işte gece kalkayım namaz kılayım ama kalkamadın. Kalkamadın, uyudun kalkamadın. Ama niyet edin, niyetin niyetin kalkmaktı, kalkamadın ama, bunu sarım koyun bakalım. Tabi bire bir muhtemelen böyle. Gene yetmedi, artık kışı çığılacak böyle. Rüze Kırabi'nin kulum, daha senin esnafın var kulum ne var ya Rabbi, rüyanda Fatih'i şey okumuştum bir gece, elhamı okumuştum, rüyanda okumuştum böyle. Onun hesabını koyun, rüyanda namaz kıldın, onun hesabını koyun. Rüyanda ömreye gittin, onun hesabını koyun. Yani Allah kolunu sevdi muhtemelen, böyle baktınlar, toplamınlar, Allah rahmeti bu şekilde. Bir de ne var, kişi o anda... Utanacak Allah'tan Celle Câliyum. Yaptı günahlarından muhteremler ebele. Yani. Utanacak muhteremler. Yine lefîn laîm. İşte kimin ameleterine sahabı fazla geldi? Bunlar lefîn laîm. Artık nimette. Neyim cennetinde böyle. Yani cennette bunlarınla. Ayrılmakla fereke fil cennet. Tamam. Artık bitir muhterem. Yani son söz... Nedir? Feriogün Cennet Fırkası. Ay bakalım Cennet evli Cennet. Ay bakalım of, değil mi böyle şey. Of, tüm adam böyle. Hesadon kurtuldu. Artı bitti artı. Artı imtihan kalktı bitti adam böyle. Yani yanlışlık oluyor artık böyle. Temizleyecek orada böyle. Ay bakın evli Cennet. Artık bayramı tamam. Çok hoş bu şekilde. Olacak. Kime var orada? Oh, hep iyiler orada adam böyle. Tabi tanıcak böyle, bakacak. O babası orada, annesi yok mesela. Annesi yok, babası yok. Yok, bir kızı var, bir oğlu yok. Kardeşi yok mesela, arkadaşı var, neyse böyle. Abi bakacak böyle, kim kim var bana böyle? Oo, o, o sevinçler bunlar böyle. O anda artık sevinç bunlar böyle. Ve inne füccar lefî cehîm. Hüccarda, yani fazilet <fâci>, günahkarlarda, lefî <gülüyor> cahim onların yeri cehennem bu muhtemelenler. Al-Bakar'ın cehennem fırkası lazım. Yasin'e yemlediğin, o günü din hesap günü, mahşer günü onlar oraya atılacaklar cehenneme bak. Yasin'e yemlediğin, atılma cehenneme. Atılma, yukarıdan atılacaklar böyle. Derin çiğnen böyle, yukarı atılacaklar böyle. Çocuk, cebaniler bir peçesinden böyle, nasildiğin buna böyle, ayaklarından atacaklar böyle, böyle. Allah korusun, günahkarları böyle, kan atışa bulun. Yani bunları unutmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani her şey dünyadan böyle. Yani dünya ömrü, ara ömrü dünya böyle. Ruh alemiyle, berzal alemi arasında ara devre dünya böyle. Yani dünya aslında çok ama çok kısa. O alem bakarak, yani bir saniye bile değil dünya böyle. O alem bakarak böyle. O kadar kısa hayat. Ama her şey, yani burada yapan, Kazanan burada kazanıyor. Burada kazanıyor. Her anlayan hesabı çıkılıyor hocam bunların böyle. Yani tabi kimin ki böyle hemen baştan seyahat çok gelirse, baştan beden, hiç korkmaz, yorulmadan böyle. Başaket namazını kılmış, kazada kılmış, ev kılmış, kuş namazını kılmış, kılmış da kılmış kuş böyle. Devamlı Kuran okuyor, Kuran dinliyor, camiye erken gidiyor, evinde oturuyor, tesbih çekiyor. Allah işte bir araya geliyorlar. Hep Allah kelamı konuşuluyor, Yolda biri selamı, esirami, Onun selamı yazılıyor. Kişinin hesabı çoksa bunun işi çok kolay başlıyor muhtemelen. İlk konu ki bunları evvel. Rabbim kulu biliyor. Her şey tamam. Bir farz namazı kılıncaya kadar dört tekan. O kadar bunun hesabı. Namaz tamam. Orucu tamam. Şu buta budan başlıyor. Sahabı bol bir şekilde ablice. Tamam kulum, gel bakalım sana. Böyle olacak ki, sevabı çok ama, kendini kurtarmaktan sonra artık çok sevabı var. Ne olacak bu sevabılar? Fazla yapmış ama, bana hak verecek. Şefaat hakkı, şefaat hakkı. Bilek kulum, kulum, senin sevabın çok geldi. Bunlar seni açtı bu sevaplar seni böyle. Sana iki kişi kurtar hakkı veriyorum Ona göre sevabı veriyor. İki kişi kurtar hakkı yakınlarına, kişisini senden veriyor kim kurtaracak? Cehenneme ayrılanlardan böyle. Artık oğlu, kız ana bak kim varsa bir yakını böyle oraya atlan verece. Kişi var 10 kişiyi, 20 kişi, 100 kişi, 1000 kişiyi. Tamam, tamam bari. Tabii Yani bunların tabi durumları böyle. Daha başka koyuyorum bundan böyle. Evet vakit oldu deremler. Bu sure şerifede demek kıyametin bir başlangıç alameti gökyüzündeki atmosferin yarılması böyle ısının artması havanın ısınması fazla ısınması bu ısınmalar beraber güneşe gelen ışınlar zararlı ışınlar bunlar hasatker çoğu olacak buza erecek kar edecek böyle denize taşıcaklar önce sahiller Sahip iller gidecekler bu noktada. Sonra tabi yılda dağılacak, güneş dürülecek, yılda taşıyacaklar ve kabirden kalkıp vahşerde soygu alacaklar. Eğer burada bunların önemi alırsak, burada yapmaya çalışırsak yani o güne imanlarımız tam kesin iman olsa imanı yakın dönüyor buna. İmanı yakın olursa insan yani bir dakikada başka hisse gelmen asla yapmazdı herhalde. Peki etmemiz kaldı mı? İşimiz yok bizim. Yap bir şey oturan böyle. Ya. İşini yap böyle. Zikrullah var. Tüm Allah'ın zikr edileceği halde. Nikdolay böyle. Duruşun başında, işin başında, masa başında, her neyse işin ve senin işin başında otur olsun böyle. Zikrullah var yolda giderken, otururken böyle. Zikrullah. Mesela sağa, sağa bakacağımızda, haram bakacağımızda, onu buna merak edeceğimizde, bir gün hastaneci camdan çıkmış, evine gidiyor. Arkadan biri geliyor, önde birinin başına tepsi varmış, gidiyor önde birisi. Arkadan biri hocana geliyor, hocam hocam, al diyor, tepside bakal var diyor. Bakal tepsi gidiyor diyor bana. İşte şöyle, bana ne diyor böyle? Bana ne? Ama senin ne gidiyor? Sağın ne diyor? Ya muhtemelen böyle. Yani biz ne yapıyoruz muhtemelen böyle. Her şeyi bana ne sana demiyoruz muhtemelen böyle. Her şey muhtemelen böyle, böyle. Yani. Mevlam uyanırsın gönderimiz muhtemelen. Gönel uyanırsın Mevlam inşallah muhtemelen. Rabbim inşallah imanın tadını tartışsın bizlere. Allah peygamber'e sevgi ve versin inşallah da tara Fatiha. Thank mm -hmm. you.